Kardeşlerim, muazzez müminler, ideolojiler, anlayışlar, düşünceler sadece onları Kur'anların tesis edenlerin menfaatini temin ederler. Bunun ötesine sadece sözle geçebilirler. Yeryüzünün, insanlığın saadetinin tek bir çaresi var o da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba etmek. Kur'an-ı Kerim'den İslam'dan başka sığınak, barınak, tutanak, tanımamak, reddetmek. İnsanlığın urve ve vuskası İslam'dır demek. İnsanoğlu hayatının bütün şubelerinde hangi krizi yaşarsa yaşasın oradan çıkışta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederse, Allah Resulü aleyhisselama yönelirse mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kendine bir çıkış yolu, bir tutanak bulacaktır. Gecenin karanlığında insanlar hukuya çekildiler, eve geldiniz. İşten acılarınız var, eşten acılarınız var, çocuklardan ızdıraplarınız var fakat bütün bu ızdırapları insanlar çözsün diye... Sanki yeryüzünün sıkıntılarının, bütün insanların meşakkatlerini tek başına göğüsleyen, dağları gibi göğüsleyen فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا Yani insanlar neden kursulmuyorlar, neden Kur'an-ı Hakime, neden Allah Azze ve Celle'nin talimatlarına sığınmıyorlar diye kendisini helak edecek dereceye götüren Kan ter içinde kalan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ittiba ederlerse insanlar o zaman o krizden, o zaman o sıkıntıdan sıkıntılar mahşerinden kurtulacaklar. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağlar gibi belki dağların bile tahammül edemediği çekemediği o davet tebliğ vazifesini yalnız başına yüklenen omuzlanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gece evinde namaz kılıyorlar. İn tu'azzihum fe innahum ibaduk ve in tu'tillehum fe inneke entel hakim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor Ebu Uzer radıyallahu anh. Bu ayeti kerimeyi okuyor. O ayete dili, mübarek dili bir takıldı. Efendimiz dönüyor ayeti okuyor. Dönüyor ayeti okuyor. Medine'de sabah ezanı vakti Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Medine'de sabah ezanını okuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İnsanlığı kurtarma davasını omuzlanan kainatın efendisi sabaha kadar o ayetin manası mefhumuyla meşgul oluyor. Dönüyor okuyor, dönüyor okuyor. Ya Rabbi diyor, eğer azap edersen onlar senin kulların. Eğer affedersen, eğer cennetinin yollarını gösterirsen, eğer bu kullarına merhamet edersen, sen aziz ve hakim olan alemlerin Rabbısın, sana iltica ediyorum ya Rabbel Alemin diyor. İnsanlığın bütün sıkıntılarını göğüsleyebilmek, evinize geliyorsunuz, Dardasınız, sıkıntıdasınız, oradan bir CD açıyorlar, meyhaneci çalıyor, sabaha kadar meyhane köşelerinde isyan türküleriyle milleti günaha, tuğyana, zulme çağıranlar senin derdine, senin sıkıntına merhem olabilir mi kardeşim? ''Ne umarsın bacından, bacın ölür acından, onların acıları var, eğer onları alırsan, gece yarılarında, sabahlara kadar, o CD'lerde, şarkılarda, isyan türkülerinde merhamet ararsan, yaralarına, acına, ızdırabına kezab dökmüş olursun, sarhoş olursun, sonra şarkı, türkü bitince kendine gelirsin.'' Acıların ruhumda, vicdanında daha da derinleştiğini görürsün. Kardeşlerim, neden bütün insanlar Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba etmek zorunda? Sadece O'na ittiba edince insanlık kurtulacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara malı, insanlara dünyayı, ''İnsanlara uğrunda savaştıkları dinarları, dirhemleri farz edin ki bunlar taş parçası diye gösterdiler. Farz edin ki bunun için on tane yüz tane insan öldürdünüz. Bir kabileyi ortadan kaldırdınız. Farz edin ki bu altınlar, dinarlar, dirhemler toprak parçası, taş parçası buradan bakın dediler.'' ''Allahümme innel ecrâ ecrül âhire.'' ''Ben senden dünyanın altınlarını, dinarlarını değil, ahirette cennetini, senin rızanı istiyorum ya Rabbi.'' dediler. Aldılar insanların bakışlarını, insanların mutalalarını Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yöne çevirdiler. Çocuklarına, evine, ailesine, eşine de bunu öğrettiler. Ellerini kaldırdılar. Ayşe'nin amin dediği dua cümlelerinde Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Rabbine şöyle niyazda bulundu. Allahumme ceal rizqa ali Muhammedin kuta ya Rabbi Devlet başkanı olan Hz. Muhammed'in ailesinin, çocuklarının rızkını, nafakasını onları azdırmayacak, sadece onlara yetecek kadar o kadar kıl, ondan fazlasını verme. Bütün insanlar baksınlar, Peygamber aleyhissalatu vesselamın eviyle teselli olsunlar, bunu murad ettiler. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam yeryüzüne sosyal adaleti getirdiler. İlk defa sosyal adaleti, sosyal adaletin kurallarını Allah Resulü Aleyhisselam yeryüzüne tesis etti. Hani şimdi onlar köleliği kaldırdık diyorlar ama yeryüzüne toplumsal köleliği taşıdılar. Öyle bir sosyal adaleti Medine'de, Hicaz'da, mahallelere, sokaklara, evlere taşıdılar ki cenaze namazını kıldırırken musallada yatan bir adam Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onu kastederek buyurdular ki Men teraka malen feli varasatihi ve men teraka deynen ov daya'an fe alayya ov elayya kim ölür genç yaşında geride mal bırakırsa onu çocuklarına onu varislerine verin fakat kim ölür de geride borçlar bırakırsa geride yetim yavrular bırakırsa o borcu ödemekse o çocukların, yetim, dul kadınların nafakasını karşılamak da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aittir. İslam devletine aittir. Kardeşlerim, ''Kalktılar New York'tan, kalktılar Amerika'dan, Londra'dan, Paris'ten, Afganistan'ı vurdular, şu kadar yetim çocuk var, şu kadar dul kadın var, Irak'ı vurdular, Suriye'yi vurdular, Libya'yı vurdular, alemi İslam'ı yetimler mahşerine döndürdüler, dul kadınlar var, gece karanlığında, gece ayazlarında, evlerinde battaniyelere sarılıp tir, tir titreyen yavrular var.'' dünyayı kurtaracak, dünyaya adaleti, sosyal adaleti getirecek, sadece ve sadece ölüleri kaldırırken bıraktığı mal onların yetimlerinin, eğer borçları varsa, eğer evde nafaka sorunu taşıyan yavruları varsa üzülmesinler, babalarının yokluğunu onlara yaşatmayacak diyen Hazreti Muhammed dünyayı kurtarabilir." Onun adaleti, onun sosyal adaleti, buradan gelmek, buradan dünyaya bakmak, kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam, siteler kurmadılar, Medine'ye geldiler, Medine hizmet ettiler, dünyalık hiçbir şeyleri yok, Ebu el Ansari Hazretlerin evinde kaldılar, sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Küçücük evler yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de, hayatının Medine ilk yıllarında o eve girdiler, sonra devlet başkanı oldular. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dünyalıkları yokken Medine'de hangi evde yaşıyorsa Hicaz'ı devlet başkanı olarak idare ederken aynı evde yaşadı. Sonra Ebubekir Bekir devlet başkanı oldu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın izinden giden öğrencisi Ebu Bekir. Bir mahallesi var. O mahallede kütrüm kadın var. Ebu Bekir radıyallahu anh o kütürüm kadının hayvanlarını sağar, sütünü alır, onlara, o kadına, o aileye takdim eder. Ebu Bekir devlet başkanı olunca kadın der ki, Ebu Bekir şimdi bizim mahalleden ayrılır, başka mahalleye gider. Devlet başkanı oldu. Ebu Bekir ellerini kaldırır. Devlet başkanı olmak Ebu Bekir'i değiştirmesin ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın idare ettiği dünyada, şehrin merkezi, merkezinde gökselenler ya da siteler, siteler içerisinde aristokratlar, onun dışında varoşlar, varoşların içerisinde yetim yavrular, dul kadınlar, Allah Resulü dünyasını bölmediler. Şimdi böldüler dünyayı, parçaladılar dünyayı. Onların siteleri var. Sitelerde yaşayanların çocukları fukara çocuğuyla aynı okula gitmesin diye bunu yaptılar. Aynı sokakta yaşamasın diye, onların derdiyle hemhal olmasın diye sitelerde yaşayan, sitelerin yanındaki okullarda okuyanlar ne bilsinler ki gaz parası ödenmediğinden dolayı kış boyu o evde, Kadınlar, çocuklar battaniyelere sarılıp da sabahlara kadar titrerler. Sabahı öyle karşılarlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şehri bölmediler, dünyayı bölmediler. Fukara ile zengini Ebu Bekirle Ebu Zeri Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam aynı sokakta ikamet ettirdi. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam insandı insani duyguları vardı merhameti vefası vardı en sevdiklerini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Uhud'a da gömdü, Uhu da bıraktı. Uhu da o kadar vefası vardı ki Medine'den kalkar, Uhu'da gelir ve inna insha bikum Hamza'ya döner, Sancaktar, Musa'ba döner. Geliyorum Mus'ab der, Geliyorum Hamza der, Esadullah der Allah'ın aslanı. Artık firakımız sona erecek. Allah beni sizlere kavuşturacak der ve sonra döner daha, döner Uhu'da buyurur ki. ''Cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu'' ''Uhud bir dağdır, Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz.'' Kardeşlerim, köyünüzü seversiniz, yaşadığınız, doğduğunuz şehri seversiniz. Köy, dağları var, şehir, yolları var, yaşadığınız yerlerde de şehir var, orada da yollar var. Peki neden köyünüzün yollarını, köyünüzün dağlarını özlersiniz?'' Oraya ulaşmayı vuslat olarak görürsünüz. Çünkü o köyde sevdikleriniz yaşamıştı. Köye gidince dedenizi, ninenizi, babaannenizi, halalarınızı onları hatırlarsınız. Çünkü o sokaklarda onlarla hatıralarınız var. Allah Resulü de insan. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın vefası var. Uhud'u neden sever? Sana der ki, eğer bir dağ var, bir şehir var, bir yol var, orada Hamza gibi, Musab gibi, Enes bin Nadır gibi insanlar, kahramanlar yaşadıysa, sevin dağları, sevin yolları. İnsanlar, adam gibi adamlar, orada yaşadı diye sevin. İnsan da Allah Resulü Aleyhisselam, etkilenir de acılardan uhuttan dönüyorlar Ben Abdil eşelin evine geliyor orada kadınlar var çocuklar var uhutta şehitlerini alıyorlar Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın gözleri doluyor buyuruyorlar ki lakinle Hamza la bevakilehu lehu." Hamza'nın geride ağlayacak kimseleri yok ki diyor. Ensar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına dair bu hasedini duyunca Ensar'ın kadınları Hazreti Hamza'nın evine koştular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadelerinden etkilenip Medine ağlıyor, kadınlar çocuklar ağlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinden dışarıya çıkıyor. Buyuruyorlar ki emredin o kadınlara fel yenkalibne lerine gitsinler. Bundan sonra şühedanın arkasından ağlanmayacak. Ölülerin arkasından sesli olarak kimseler ağlamayacak buyuruyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir insanda hata gördüler, onu tenkit edecek, eleştirecekse sallallahu aleyhi ve sellem isim kullanmaz, onu ismiyle zikretmez buyururlar ki ma balu اَقْوَا مِنْ يَسْنَعُونَ اَوْ يَكُولُونَ keda Ne oluyor onlara ki neden şöyle şöyle yapıyorlar, neden şöyle şöyle diyorlar diye insanı rencide etmediler, insanı kırmadılar, onurunu ayaklar altına almadılar İnsana, hayvana, bütün mahlukata merhametle, şefkatle yaklaştılar. Abdullah bin Masud radıyallahu an diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam'la gidiyorduk. Orada bir tavuk gördü. Hani. Onun yavruları var. Asab ı kiramdan bir tanesi onun civcivini aldı. Belki onunla oynuyor diye aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce buyurdular ki alın hemen o hayvanın yavrusunu o rudduha, o yavruyu o hayvana iade ediniz. Kim aldıysa tez zamanda bulunuz. Batıda daha düne kadar hayvan mahkemeleri vardı onların. Eğer hayvan insana bir zarar verdi ise hayvanı alıyorlardı mahkemede yargılıyorlar ceza veriyorlar ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asırlar önce hayvanların hukukunu hayvanların da bir ailesi olduğunu yapmayın o tavuğu yavrusundan ayırmayın ağlatmayın o da bir anne ona bu acıları tattırmayın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İntikamı kaldırdı. Şimdi kalkıyorlar bir tane adamları bir küfürbazı ölünce dünyayı savaş alanına çeviriyorlar. On tane adamları ölünce, on küfürbazı ölünce kalkıyorlar Afganistan'ı işgal ediyorlar. Irak'a bombalar yağdırıyorlar. Şu kadar çocuğu yetim, şu kadar kadını dul bırakıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dünya, yaşadığı Hicaz Yarımadası, ''İntikam, insanlar çocuklarını intikam türküleriyle büyütüyorlar, yürekleri intikam mahşerine dönmüş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın amcası, Hz. Hamza'yı şehit eden vahşi, Efendimiz ümmeti genişledikçe onun alanı daralıyor, Şam'a kaçmak istiyor. Diyorlar ki, ''Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına kimler giderse onları affediyor.'' Vahşi cesaret alıyor, kalkıyor, Medine'ye geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor. Ben geldim ya Resulullah diyor. Amcanı Hazreti Esedur Resulullah olan, Hazreti Hamza'yı Hunharca katleden vahşi geldi, ellerine kapanmaya geldi. Af dilemeye geldi ya Resulullah diyor. Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam, "Akatelt e Hamza." ''Amcam Hamza'yı sen mi öldürdün?'' Sadece bunları sorabiliyor. Sonra dönüyorlar, diyorlar ki, diyor, buyuruyorlar ki, ''Fehel testedi'û en tuğayyibe ve cek ''Eğer takatin yeterse, şöyle çok bana görünmesen, mescidin kenarlarında dursan, seni görünce Uhud'u hatırlıyorum.'' Amcamı, Hamza'yı hatırlıyorum. Burada dur, seni de affettim. Ama kenarda, köşede dursan, kardeşlerim, küfür vazlarından dolayı yeryüzünü kan gölüne döndüren bir dünyaya, o dünyanın yüreklerine Hz. Muhammed Aleyhisselam dokunmadan yeryüzüne saadet gelmeyecek. Yeryüzü umut bulmayacak, yürüyorlar Medine sokaklarında. Birisi koyununu yatırmış, ayaklarını bağlamış, Elinde bıçağı var, bıçağını bilevliyor, hayvanını biraz sonra kesecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halde adamı görünce dönüyorlar, buyuruyorlar ki e O hayvana ölümün acısını iki defa mı yaşatacaksın? Ümmete, Müslümanlara, asırlar yüz yıldır. Ölümün acısını defaatle yaşattılar. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye bombalar yağdırarak her gün aynı acıyı defaatle yaşattılar. Kardeşlerim, yeryüzü, insanlık, bütün değerleriyle Hz. Muhammed Aleyhisselam'a dönmeden, ona gitmeden... Vahşi gibi biz geldik ya Resulallah içimizde mahallemizde dünyamızda ne kadar kötülükler yanlışlar varsa onları temizlemek için sana geldik getirdiğin Kur'an'a geldik yoluna geldik sünnetine geldik demeden yeryüzü saadeti bulmaz bulamaz kardeşlerim bir devlet başkanı olacaksınız. Ama siz olan olan üstü hadiseleri kendi menfaatinize kendi hanenize tahvil etmeyeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat edince o gün güneş tutuluyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın oğlu vefat edince, güneş bine buna dayanamadı, tutuldu diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, sahabenin bu yanlış anlayışı, bir akideye dönmesin, dönüp onların dünya ve ahiretlerine mal olmasın diye minbere çıkıyorlar. Buyuruyorlar ki, اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ عَيَتَانِ مِنْ min اللّٰهِ Güneş vay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Ne birisinin ölümünden ne de hayatından, doğumundan dolayı bunlar tutulurlar. Eğer ayın ve güneşin tutulduğunu görürseniz, o zaman koşun, Rabbinize secde edin, namaz kılın, ibadet edin kardeşlerim. Başka birisi Allah Resulü'nün yerinde olsaydı bunu kendi adına nüfuz olarak kullanır ve insanlara derdi ki ben o kadar büyük birisiyim. Ailem o kadar Allah katında yüksek makama sahip ki ondan birisi ölünce güneş tutuluyor. Ama yapmadılar. Kendi adına nüfuza adına insanların anlayışlarını, düşüncelerini Hazreti Muhammed Aleyhisselam istismar etmedi. O da insanlar, insanlardan bir insan gibi yaşadı. Köleyle yürüdü, köleyle aynı sofraya oturdu. Medine'de kalktı, şehrin uzak köşesinde bir hasta varsa Allah Resulü oraya gitti. Hastaları ziyaret etti, sosyal adaleti kurdu, tesis etti.'' Bütün bu güzelliklerle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyamızdan ayrıldı. Ebu Bekirler, Ömerler, Fatihler, Abdülhamitler Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda yürüdüler. Şimdi onun düşmanları var, Ebu Cehiller var, ona söven küfürbazlar var. Kardeşlerim, eğer sen ve ben Ebu Bekir olursak, sen ve ben Ömer Osman Ali Radıyallahu Hanım olursak, o zaman Ebu Cehiller... O zaman Ebu Leheb'le Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mesajlarının bütün yüreklere, bütün beşeriyete ulaşmasına engel olamayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden yeryüzünün idaresini sünnetiyle, kitabıyla teslim almasına engel olamayacaklar. Ama bunun yolu senin Ebu Bekir olman, Ömer olman, Osman olman, senin kızının Fatıma olması, evin evimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evi gibi olunca işte o zaman Ebu Cehil'in karargahına matem düşecek. İşte o zaman cahiliye sancağı yere serilecek.